Tarikatlara intisap ve kemaliyetleri elde etmek usulü. Nisbet ve huzuru, yani kemaliyetleri elde etmenin dört usulü vardır. Birinci yol, musafaha ve beyat etmekle, müminin teslim olduğu şeyhinin emrine girmesi iledir. Giren, onun emrinde zikir ve rabıtaya devam eder. Sarık cübbe giymek, yani, İslami kıyafete girmesi de faidelidir. Bu yol yalnız nisbet almak içindir. Bilahare şeyhinin emri ile seyri suluke başlar. Halini Cenabı Hakk'a havale eder. Artık bir taraftan Allah'a tevekkül etmekle diğer taraftan da şeyhinin emri ile azami tedbir alır. Bütün hallerini hatta rüyalarını şeyhine arz eder. Şeyh'i de münasip gördüğü en kolay yolla onu yetiştirmeye çalışır. Bunun için İmam İbn-i Sirin rahimahullahu ta'ala diyor ki, İnna هَذَا الْعِلْمَ د۪ينٌ فَنُضُرُوا عَمَّنْ تَأْخُدُونَ Muhakkak bu ilim dindir. Kimden dininizi alıyorsunuz diye düşünün. Bu esere mebni, intisab etmek isteyen Müslüman, tefsir, hadis, fıkıh, usulü din, usulü fıkı ve aletlerinde bilgin, şeriatla amel eder, takva bir zatı seçip emrine girmelidir. Artık iyice düşünmelidir ki, din oyuncak değildir. Din, Müslümanın en büyük servetidir. Böyle bir zatı talep etmek ve emrine girmek dini bir vecibedir. Artık teslimden sonra şeyhin Veyahut mürşidin araştırılması yoktur. Her şeyden önce bilinmelidir ki, şeyh masum olmaz. Mahfuz olur. Yani küçük günahlara devam etmez. Nadiren küçük günah işler veya hilafı evla hareket eder. Fakat derhal ondan tövbe eder. İkinci yol, ümmetin haklarında ittifak etmiş oldukları büyük zevatların kitaplarını okumak, Nisbet veyahut bereketleriyle şereflenmek yoludur. Buna yalnız nisbet ve bereketlenmek için, kitaplarının ince manalarını tetkik etmeden, mücerred okumakla devam edilir. Tarikat usullerinden haberleri olsun olmasın, bu yolla da kemaliyetleri elde etmek mümkündür. Hadis-i şerifte, كُونُوا لِلْعِلْمِ رُوَاتًا وَلَا تَكُونُوا لِلْعِلْمِ رُوَاتًا İlme rivayetçi olanlardan olun, ilmi rivayetçi olanlardan olmayın buyurulmuştur. Bu yolda başkaları için değil, kendilerine faedeli olanlar yetişir. Üçüncü yol, dirayetle kitaplarını okumak, kitaplarının içindekilerini inceden inceye düşünmek ile devam edilen yoldur. Bu yolla da ikinci yol gibi beyat olmaksızın, Nispeti elde etme imkanı vardır. Her iki yolu da Kadiri, Şazeli ve bazı Sıddıkiye yolundakiler tercih ettiler. Bu iki yolda yetişene yol Meşreb denilir. Şu kadar ki bazı Sıddıkiler bu iki yol zor olduğundan tercih etmediler. Tercih etmeyenler bu yoldaki tehlikeleri nazarı itibara almışlardır. Bu abd Fakir'in itikadı da şudur. İntisapla kemaliyeti elde etmek için birinci yolun tercihi şart değildir, deriz. Ekmelü'l-alemin, Bediüzzaman Hazretleri de ikinci ve üçüncü yolu tercih etmiştir. Binaen aleyh, üçüncü yolla devam eden her Müslümin, İhya u ulûm-i dîn, Kûtu'l-kulûb, Reşahat, ı Rabbani gibi kitaplara dalıp incelemek ve içindekileriyle amel etmek sayesinde yetişmesi mümkündür. Hatta hadisane evratlarını, hiziplerini okumakta çok faidelidir. Şu kadar ki bu yolla sülük edene yedi şart vardır. Bu şartları yerine getirenin ehli tasavvuftan sayılmasında şüphe olmadığı gibi nispeti de alırlar. Gavs-ı Hizani, Şeyh Aziz Magrabi'nin müşahadesini tevil etmekle şöyle demiştir. Muşarun iley hayattaki kutuba beyat etmeyen, ''Vefat etmiş zevattan faidelenmez.'' demiştir. Fakat iş öyle değil. Kemali samimiyetle vefat eden bir zata bağlanan mürid, hayatta olan gavsın vasıtalığı olmaksızın, vefat eden zevattan faidelenir ve saliklerin imdadına onlar da yetişirler. 1. Okuduğu kitapta anlayamadığı cümle veya kelimeyi işaretleyip, bilen bir zata müracaat etmekle, etmektir 2 Kemal muhabbetle virtlerine yahut hiziplerine devam etmektir 3 Kemale ihlasla anladığı miktarca okuduğu kitapla amel etmektir Burada en çok sakınacağı Evham hayal ve rüyadır Yani bunları hiç nazarı itibara almayacak Salik ameline devam edecektir Bununla nisbet ve huzuru elde etmeye çalışır. Şeyh Eba Hasan Şazeli Kutsesi Ruhu şöyle buyurur. Her kim bizim virt ve hiziplerimizi okursa, bize ne varsa aynısı ona da vardır. Yani feyz bereket ona gelir demektir. Bunu demekle Piri Şazeli herkese hizip ve evradının okunmasına izin veriyor. Yeter ki muhabbet ve ihlas dost doğru olsun. Salik hangi zatın menkıbesini, evradını okursa o zat okuyana şefkat etmeye devam eder. Uveysiül meşrep olanlar hepsi bu yolda yetişmektedir. Nitekim Veysel Karani Hazreti Ahmed'i görmediği halde ondan kesb-i kemal etmiştir. Bilahare onun ihlas ve muhabbetinden dolayı Cenabı Fahri Alem ona icaz vererek Hazreti Ömer ve Hazreti Ali radıyallahu teala anhumanın vasıtasıyla emretmiştir. Onlar da apaçık yanına gidip icazesini tebliğ etmişlerdir. Yani bu yolda yetişen icazesiz işe başlayamaz. Bunun örneği çoktur. 4. Kemal-i zillet ve nefsin kırılmasıyla ruhaniyetlerinden istimdat ederek suluka devam etmektir. Şahın Nakşibend, Kemal-i zillet ve inkisarla halka şefkat ve hizmet ederek, Cenab-ı Hakk'a itaat etmekle de Hacı Abdulhalik Hujdavani Hazretlerinin ruhaniyetinden nispeti almış, sonra Seyyid emir zahiri icazesini de almıştır. 5. Salik, hangi velinin tarikatine göre amel ederse, o tarikatın edebine, usul ve temel kaidelerine riayet etmesi şarttır. Yani her bir evliyanın meşrebinden bir parça alarak sonra almış olduğu parçalardan kendine bir yön tayin eden faidelenemez. Bu hata bin netice salik'i yoldan çevirip münkir de edebilir. Artık fıkıhta telfikle amel etmek caiz olmadığı gibi tasavvufta da telfikli amel caiz değildir. Binaneley, bir anda hem nakşibendi hem de kadiriyi tatbik etmek caiz olmaz ve vermez. 6. Katıî bir itikatla okumuş olduğu kitabın prensip etmiş olduğu tarikatın Cenabı Hakk'ın rahmet kapılarından birisi olduğuna inanmaktır. Çünkü mürşit olan veli hayatında Allah'ın halifesidir. Vefatından sonra ise Allah Teala onun vekili ve halifesidir. Onun kefili Allah olunca, Feyyad-ı Mutlak Ta'ala, o veli-i mürşidin yerinde melekleri yaratır. Melekler de o velinin yerinde, mezkur velinin tarikatıyla amel edeni irşat ederler. Yeter ki teslim, muhabbet ve ihlas olsun. 7. İntisap ettiği tarikatın meşhur ve ma'ruf olmasıdır. Yani, ümmetçe meşhur olmayanların yolu hak ise de, ona suluk edilmez. Mesela, bazı geydane Şeyh Abdülkadir, Şahı Nakşibend, Eba Hasan Şazeli, İmam Rabbani ve İmam Gazali Kattesallahu Esrarahum Hazretlerinin kitapları var. Meşrepleri meşhur olan bu gibi zatlar, hepsi vasıta olurlar. Bu zevatın ittifakıyla, tarikati tevatür derecesini bulan bir zatı görmemek ve onunla buluşmamak, ittiba etmeye, ve nisbeti almaya zarar vermez denilmiştir. Şeyh Ahmet Gümüşhanevi kutsesi Ruhu, Büyüklerin himmetine sarılan kimsede, üç şart varsa, o büyüğün ona şefaat etmesi farzdır, demiştir. A. Emrini yerine getirmek ve amel etmek. B. Meşrebini gizlemek ve evhamı sarfı nazar etmek. C. Nefsini koruduğu gibi, Büyüğünün de şerefini korumaktır. Bu üç haslet, müridin üzerine farz olduğu gibi, bunun mukabilinde, şeyhinin üzerinde de üç haslet vacip olur. Bidayette müridini en kolay yolda yürütmek, yahut celbetmek, tebliğde son derece izah etmek, ve himmetiyle onu korumaktır. Ancak, vefat eden zata intisap edenin, Allah'a, Resulullah'a ve bağlı olduğu ruhaniyete karşı edebi bilmesi şarttır. Aksi takdirde faide elde edilemez, buyurmuştur. Nisbet almanın dördüncü yolu, diri bir şeyhe intisab etmekle tehzibe ahlak, tevhidde fena bulmak için diri şeyhin sohbetine girmektir. Ümmetten bu yolda tehlike gören hiçbir zat olmamıştır. Sohbet ve mücahede, İntisap edilen şeyhe hizmet etmekten ibarettir. Sohbet kemal bulunca, Salik, Cenab-ı Hakk'ın izin ve iradesiyle kendini kemalata erdirmiş olduğundan, başkalarını da Hakk'a davet etmeye hak kazanır. Bu yol her zamanda ravaç bulmuş, Sıddıkiye ve Şazeli meşayihı tarafından tecrübe edilmiştir. Şazelilerden asrının müceddidi İmam Şa'rani Rahimahullah, İkinci binin müceddidi İmam Rabbani rahimahullah, her zamanda bu yolun açık olduğunu ve kıyamete kadar devam edeceğini beyan etmişlerdir. İmam Rabbani, diri bir kediye intisap, vefat etmiş olan bir aslana intisaptan daha hayırlıdır demekle, bu yol ashab-ı kiramın yoludur, şüphe ve tehlikelerden aridir buyurmuştur. İmam Şa'rani de, bir insan altı yüz kanatla tek başına amel etse bile kemalatı elde etmeye yol bulamaz ve mürşitsiz yola çıkanın evham ve hayal tuzaklarında boğulmasından korkulur. Onun için diri bir şeyhe intisap etmek vaciplerden sayılmıştır. Ben de en son bütün ilim ve bilgilerimi terk etmekle Hacı Ali el Havvas Kudsesi ruhunun sohbetine girdim. Ondan sonra bu kavmin hakiki olan meşreplerine vakıf oldum. Hatta ilimde tekamül etmeme rağmen, Hâdî'nin sohbetine devam ettikten sonra hiçbir şey bilmediğimi idrak ettim.'' buyurmuştur. İmamın sözünden anlaşılıyor ki, Şâzili tarikatının esası, Sıddîkiyye gibi zahiri ilimleri tahsilden sonra, acz ve fakrını idrak etmekle, aşka dönmek ve ilmi terk etmektir. Bu yol ile birinci yolun arasındaki fark şudur: Bu yolda suluk eden hem kendini yetiştirir, hem de başkasını kemale erdirir. Dördüncü yoldan kemal bulan Sadreddin'i Konevi ve şeyhul Ekber şöyle dediler: Herhangi bir şeyh, kemaldan sonra kendisinden daha mükemmel bir şeyhi bulursa, kendisi ve müritleri ile beraber mükemmel olan şeyhe teslim olması vaciptir. Mevlana Halid, halifelerine şu tavsiyede bulunmuştur. Sizden iki halife bir beldede bulunduğunuzda, sizden kamil olan mükemmel olana teslim olsun. Bu hususta mektupları meşhurdur. Gafz-ı Hizani, bir Müslüman beyat ve nisbeti almaksızın tüm kamil şeyhleri dolaşıp ziyaretlerinde bulunsa bile bir faide göremez. ''İntisap ettiğin zattan başkasına göz diktin mi, o zatın feyz ve nispet kapısı sana kapatılır.'' diye tasrih etmiştir. Bir gün haznede bulunduğum sırada, Arap kentli Şeyh Muhammed, Şeyh Masum'un sohbetindeydi. ''Muşarun iley, Molla Muhammed, sen kubbeye gitmiyor musun?'' diye sordu. O da ona şu cevabı verdi. ''Ruhum sana feda olsun.'' Ben kubbe için buraya gelmedim dedi. Şeyh Masum kutsesi ruh onu da ihmal etme diye emretti. Bu fakirin itikadı da Şeyh Muhammed'in itikadı gibidir.